Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felamudille leh ve men yudlil felamudille leh ve ve neşhedu en la ilahe illallah vehdahu la şerike leh ve nşhdı anna Muhammedan abdhu ve Rasulu. Ama بعد, fayayibadallah, ittakullahu ve ati'u. İnnallah ma alzeen ittaku ve lzeenhum muhsinun. Kâl Allâhü Taala azza wajel fi kitabihi al-Kerîm. Azzû billahi min al-Shaytânir Ražîm. İsmiillâhi fi Rasûlillâh usûtun hasana. İlâ aakhir al-ayyeh. Ve Kâl Allâhû Taala fi ayyatun ükhrâ, Astâzûllâh. Vâinnaka lâ ala kullu kın azîm. Ve Kâl Allâhû Taala fi ayyatun ükhrâ, Kâlû semyâna ve atâna, Ufrâna kârbbana ve ilayk al-masîr. Okumuş olduğum Ahzab suresi 21. ayetinde. Malum Cenab-ı Hak sizin için Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel numuneler, güzel ahlaki örneklikler vardır buyuruyor. Yine Kalem suresinde ise muhakkak sen muhteşem bir ahlak üzeresin diye Resulullah'ın ahlakı övülüyor. Bakara Suresi 285. ayette de müminler olarak ilahi emirlere, Allah'ın kitabında bize, bizden istediği güzel numunelere, ahlaki tavsiyelere karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği beyan edilerek o müminler ki duyduk ve uyduk derler dinledik, işittik ve itaat ettik. Ee, ve mağfiret talebinde bulunarak e, e, Allah'a dua ederler. Evet, sevgili kardeşler, din, çoğumuzun e, eksik bildiği şekliyle sadece iman ve İslam'dan ibaret değil, aynı zamanda ihsandan ibarettir. İhsan olmayınca iman kuru bir inanç yığınına, İslamsa ruhsuz, şuursuz bir ibadet şekline dönüşür. Bunları güzel kılmak, güzelleştirmek, takva boyutuna erdirmek, yaptığımız amelleri Allah'ı görür gibi yapmakla, ihsan bilincine ulaşmakla, yaptığımız amelleri en güzel şekilde yapmaya gayret etmekle mümkün olacaktır. Bu da ahlak dediğimiz güzel davranışlarla ilgili İslam'ın esaslarına, dinin esaslarına riayetle olur. İnsanlığın İslamlık olmadan oluşamayacağını, İslam'ın da güzel ahlak olmadan ortaya konulamayacağını unutmamak gerekiyor. Efendim, İslam'ın ahlakına aslında La ilaha illallah ahlakı denilir. Çünkü ahlak imandan kopmaz bir özellik taşır. İman olmayınca güzel ahlak, güzel ahlak olmayınca imandan bahsedilemez. O yüzden ilk inen ayetlerde, tevhidle birlikte iman esaslarına vurguyla beraber güzel ahlak istenmiş ve çirkin ahlaki problemlere dikkat çekilmiştir. Ahlakı güzelleştirmenin yolu ahlakın kaynağı olan Kur'an'ı anlamak ve hayatımıza tatbik etmekle ilgilidir. Yani, Kur'an'la uyuşmayan ahlak, güzel ahlak değildir. Tevhidi önemsemeyen ahlak, güzel ahlak olmaktan öte, ahlaklı imiş gibi davranmayı içerir. Aynı zamanda ahlak, sadece bazı davranışları yerine getirmek değil, itiraz etmektir, yok saymaktır, hayır demektir. Dolayısıyla la bilincine sahip olmayan, zalimlere tavır almayan, tağutları reddetmeyen insanın güzel ahlaklı olmasından bahsedilemez. Evet, zulme rıza gösteren, ses çıkarmayan kimse ahlaksız bir kimsedir. Kafirlerden beri olmadan, küfürden, şirkten uzaklaşmadan İslam ahlakı yaşanamaz. İslam ahlakı aslında aynı zamanda isyan ahlakıdır da. Allah'a isyan edenlere isyan. Bu olmadan güzel ahlaka sahip olunması mümkün olmaz. Hani eskilerin, tasavvufçuların ifadesiyle dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Bu Hristiyan ahlakıdır. Dövecekler, elini kaldırmayacaksın. Sövecekler, dilini oynatmayacaksın. Ee, tam sömürücülerin, batılların istediği insan tipi olmaktır. Ceketini çıkartacaklar, alacaklar, sen gömleğini de vereceksin. Evet, böyle bir ahlakı İslam kesinlikle benimsemez. Ve yine nasıl içki içmek bir ahlaksızlıksa namazı terk etmek de tesettüre riayet etmemek de ahlaksızlıktır. Yani haramları işlemek ne kadar ahlaki bir problemse farzları yerine getirmemek de o kadar ahlaki anormalliktir. Müslümanları hor görmek ne kadar problemse Kafirleri hoş görmek de o kadar ahlaki zafiyet taşır. Ve Kur'an'ı terk etmek, mehcur bırakmak, Kur'ansız kitapsız yaşamak ahlaksızlığın en derin uçurumlarına gömülmek demektir. Allah korkusu yoksa ahlakın güzelliği de olmaz. Hesap şuuru olmadan, mesuliyet bilinci olmadan, Allah'a hakkıyla iman etme ve imtihana çekildiği anlayış söz konusu edilmeden kişi niye ahlaklı olsun ki? Eğer ahiret yoksa, eğer iman etmek mecburiyetinde değilsek sadece miş gibi davranırız, ahlaklı imiş gibi gözükürüz. Yani bizdeki ahlak Allah korkusuyla, Allah inancıyla, sorumlulukla ilgilidir. Yoksa ahlaklı olmak biraz enayilik demektir. Eğer Allah'a karşı hesap bilincimiz söz konusu değilse. Zaten insanların hakkıyla inancı olmadığından ahlaklı olma mecburiyetinde de bulunmuyorlar. Hatta Müslümanım diyen, namaz kılan, cemaat ehli olan, yer yer tevhidden bahseden nice insanların yalanı, hilesi, aldatması, sözünde durmaması, borcuna sadık olmaması, bireysel ve toplumsal nice problemlere sebep olacak ahlaki zaafları sadece kendisine güveni zedelemiyor, onun savunduğu dine karşı da güveni zedeleyecek hale getiriyor. Müslümanlar böyleyse, ben böyle bir Müslüman değilim demeye kalkıyor insanlar. Ha o Müslüman veya Müslüman gözüken insan, İslam'ın bazı kurallarını yaptığı için ahlaksızlık üzere değil. Mümkün namaz kılmamış olsa, belirli bir cemaat eğitiminden geçmemiş olsa, onun ne kadar ahlaksız olacağını tasavvur etmek gerekir. Yani kıldığı namaz, sahip olduğu din, ona yanlışlığı, kötü ahlakı emretmiş değildir. O, onları uyguladığı oranda belki ahlaki zaaflarını azaltmıştır diyebiliriz. Kaldı ki din şekilden ibaret değil. Gerçek anlamda kişi iman etmiş, İmanını hayata geçirmiş olsa ahlakı da muhakkak güzelleşmiş olacaktır. Ahlak bir bütündür. Bir kişinin namazı güzel olur, bazı davranışları güzel olur ama bir kısım ahlaksızlıkları gayet doğal üzerinde taşır. Olmaz böyle birisi. Yani bu adam güzel ahlaklıdır ama hırsızdır. Demek ne kadar tuhaftır? Güzel ahlaklıysa hırsız nasıl oluyor? Hırsız bir kimsenin güzel ahlaklı olması söz konusu edilmez diyorsak e, ahlakı genel manada bir bütün olarak algılamak lazım. Hani kız istemeye gidilirken damat adayı övülür. İçkisi yok, kumarı yok, zinası yok vesaire. Peki neleri var? İçkisi olmamak kendi başına erdem midir? Taşın da kuşun da içkisi yok. Yani faziletli olmak için olumlu, güzel şeyleri yapması gerekir. Maalesef fazilet yarışında bulunmak yerine bazı yanlışlardan uzaklaşmayı yeterli gibi gören insanlarımız çoğalmaya başladı. Evet, Allah'a tam bir teslimiyet, Rasûl'e tam bir itaat e, ahlakın güzelliklerini oluşturur. Akıl kendi başına ahlaklı olmaya yetmez. Akılla, e, vicdanla vahyi buluşturmak gerekir. Aklı göze benzetirsek vahyi bir ışık kaynağı, nura benzetiriz. Göz ne kadar sağlam olursa olsun, bir ışık, bir nur olmayınca hiçbir şeyi doğru göremez. İşte vahye teslim olacağız ki aklımızı vahiy doğrultusunda kullanacağız ki ahlaki güzellikleri günümüzde ortaya koyabilelim, örnek bir şekilde yaşayabilelim. İnsan nesiyle sevilir? Aklıyla sevilmez. Para insanı sevdirmez. Hatta kendisinden yer yer nefret ettirir. İnsan güzel ahlakıyla kendisini sevdirir. Tatlı dil, güler yüz ve diğer insanlara karşı görel bilinci, aldatmayan, kandırmayan, yalan söylemeyen, hile yapmayan, kendisine güvenilen bir özellik kimde varsa diğer insanlarda ister istemez ona karşı bir sevgiyle yönelirler. Güzel ahlak olmadığı müddetçe bizim ilmimiz de dava bilincimiz de insanlara hemen hiç fayda sağlamaz. Hatta yer yer ahlakımız kötüyse bunlar zararlı hale gelebilir. Evet. Günümüzde maalesef insanlar Ahlaki zaaflara e, pek e, yadırgamaz halde bakıyorlar, önemsemiyorlar. E, sadece çeneleriyle, sadece e, kalemleri ve sözleriyle insanlara faydalı olacaklarını zannediyorlar. E, ama insanlar sözden ziyade, kalemden ziyade halimize bakıyorlar. Örnek almak istiyorlar. Hal dili, davranış dili kal dilinden çok daha önemlidir, etkindir. Olumlu ve olumsuz daha göze çarpar. Müminler açısından iman yönüyle en güzeli, ahlakı en sağlam olanıdır diyor Allah Resulü. O yüzden imanımız sağlamsa ahlakımızın da sağlam olması gerekir. Nice kardeşlerimiz bu noktada ciddi manada güzel örnek olmaktan mahrumlar. Nice dava insanları kötü ahlaklarıyla toplumda sivriliyorlar ve kendilerine de, topluma da, İslam'a da zarar veriyorlar. İnşallah biz bunlardan olmayız. Kafirler için, diğer toplum için bir fitneye dönüşmeyiz. Gücümüz, imkanımız nispetinde güzel örnek olmaya gayret ederiz. Doktor olmamız gerekirken hasta rolü bize yakışmıyor. Başkalarının kötülüklerini düzeltmek için görevli olan davetçilerin kötülükleri az da olsa yaymaları büyük bir vebal teşkil ediyor. Rabbim güzel örnek olma konusunda gayretlerimizi artırsın, imanımızı güzel ahlak olarak dışa yansıtsın ve insanları kaçırmak, ürkütmek, tekfir etmek, uzaklaştırmak, hakaret etmek, kaba davranmak yerine güzel örneklikle içinde, özünde cevher olan kimseleri çekecek bir mıknatıs gibi Güzel ahlaklı insanlardan eylesin inşallah. Ela inne ahsen kelam ve eblean nizam kelamullahi meliki il aziz il allam kema kalallahu tebaake fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ola ve turhamun azzubillahi min shaitani rajiim bismillahi rrahmani rrahim inna dina Islam sadakallahul